temiz olduğu zaman bütün beden temizlenir. Yani e, düzeldiği zaman. O fesada düştüğü zaman hepsi fesada düşer. Peki diyor kalbimizi nasıl temizleyebiliriz? Yani bu hadise nasıl uygulayabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> bu hadis biliyorsunuz sahihtir. Ve özellikle bu hadis İmam Nevi Rahimallah'ın 40 hadiste diye 40 hadis olarak isimlendirdiği kitapta geçer. Ve İslam ülkelerinde alimler genelde bu hadis kitabını öğrencilerine ezberletirler. Ve büyük alimlerimiz diyorlar ki her Müslüman öğrenci ilk başladığı zaman 40 hadisten başlaması gerekiyor diyorlar. İmam Ebn-i Uthemin Rahime Allah, İmam Ebn-i İmam Elbani Rahime Allah derslerinde devamlı bu 40 hadisi ne yapıyorlar? Tavsiye ediyor Ezberlenmeyi ve manasını da bilmeyi emrediyorlar. Burada diyor ki hadiste aleyhissalatü vesselam her cesette diyor bir et parçası vardır diyor. O et parçası temiz olursa bütün vücut temiz olur. Fesada uğrarsa diyor bütün vücut fesada uğrar diyor. Onun için bizim Türkiye'mizde bazen bir kişiyi zina yapıyor, içki içiyor, namaz kılmıyorum. Her türlü pislikler var diyorsun ki ya işte ya diyorsam bunlara bak. Ben namaz kılmıyorum ama diyor, sen kalbime bak. Benim kalbim tertemizdir diyor. Ben de, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, alkollü içki içiyorum, zina yapıyorum. Efendim ona ona haksızlık yapıyorum, buna haksızlık. Yapıyorum. Ama diyor benim kalbim temizdir. Acayip. Nasıl yani hem kalbin temizdir hem dünya dünyanın bütün pislikleri sende var olmuş hem de senin kalbin temizdir? Yani senin kalbin temiz olmuş olsaydı bütün azaların da temiz olacaktı. İşte burada Müslümanın kalbi tertemiz olabilmesi için tekrar aynı bundan önceki soruya dönelim. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın Allah'ın emir ve yasaklarını bilmesi gerekiyor. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın Allah'ın emir ve yasaklarını bildikten sonra öğrendikten sonra ne yapması gerekiyor? Bunu biz usulü terefede gördük değil mi? Evet. Birincisi nedir? Birincisi ilim. i̇lim, ilim. İkincisi amel. amel. Üçüncüsü? Ona davet dördüncüsü? Evet. Ahsant. Burada işte her şeyden önce öğrenecek. Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenecek. Öğrendikten sonra bunları gerçekten fiilen yapacak veya hatta yaşayacak. Bunları fiilen yaşadığı zaman kendini o şekilde ne yapacak? Ahlakı yönden emir ve yasaklarda Kendini terbiye etmeye çalışacağım. Bunu yaptığı zaman Allah'ın izniyle o kişi hani tıpkı bir spor faaliyeti gibi veyahut da bir öğrenci gibi ilkokul öğrencisi ilkokul birinci sınıfa gittiği zaman hiçbir şey bilmemesine rağmen veyahut da anaokulu dedikleri bir küçük bir çocuk mesela 4 yaşında bir çocuk anaokuluna gittiği zaman o öğretmen ne yapıyor? Birinci sınıfta yapılması gereken şeyleri anaokulunda o çocuğa ne yapıyor öğretiyor ki birinci sınıfa geldiği zaman aynen orada gördüklerini birinci sınıfta ne yapıyor aynen yapıyor işte şöyle oturacağın öğretmenine karşı şöyle olacağın yani bu spor faaliyetleri de gene o şekilde mesela boks tekvando konfu şu bu falan filan belli böyle kendilerine göre hareketleri var ilk önce o hareketleri öğrenmeye çalışıyor ondan sonra kullanıyor. İşte Müslüman da bu şekilde. Ahlaki yönden, tamam, mı? ameli yönden kendini ne yapacak? Kendini alıştıracak. Ey devamlı ahlaklı olmaya çalışacak. Eğer ahlaklı olmaya çalışmıyorsa nasıl ahlaklı olacak? Sinirliyse sinirinden vazgeçmeyecek. Geçmiyorsa devamlı sinir sinirli. demek ki bu sinirinden vazgeçmeyecek. Ha o zaman sinirli bir kişi sinirinden vazgeçmeye çalışacak ki yumuşak huylu olsun. Terbiyesiz olan bir kişi sözlerinde terbiyesizdir mesela. Laflarında, şuyunda, buyunda. Bu terbiyesiz laflarından vazgeçmezse nasıl terbiyeli olacak? Terbiyeli olabilmesi için o terbiyesiz lafları, laflardan vazgeçecek ki kendini alıştıracak. Yani güzel sözlere kendini alıştırmaya çalışacak ki terbiyeli olmaya çalışsın ve bu şekilde yani devamlı Aleykümselamünaleyküm. Al. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenecek ve bu öğrendiği emir ve yasaklarını harfiyen yaşayacak. Ay yani haramlar, haramlara yaklaşmayacak. Emirlerini yerine getirecek. Ondan sonra nafile olsun. Diğer nafile ibadetlerde yine o şekilde. Allahu alem. Hocam, kısa